Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi ve Bir kardeşimiz soruyor, adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi? Değerli kardeşim, adak ne için ve ne olarak niyet edilmişse aynısı yapılmalıdır. Yani adakta bulunan kişinin Allah'a verdiği söze göre hareket etmesi gerekir. Para yardım yapmak farklı bir ibadettir. Ada yerine getirmek farklı bir konudur. Yani ne söz verilmişse o yerine getirilir. Ayrıca adakta bulunmak kaderde olacak olanı değiştirmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adakta bulunmayın ama eğer bir şey adamışsanız onu da yerine getirin buyurmaktadır. Yani adak adamanın kaderde olanı değiştirmeyeceği, sadece cimrden mal çıkmasını sağlayacağı Peygamberimiz tarafından ifade edilmektedir. Ama böyle bir şeyde bulunursak da neyi söylemişsek onu yerine getirmeliyiz.